Hocam Cuma namazları ile ilgili sorular var. Arzu ederseniz birleştireyim o soruları. İlk soru Darül Harb olan bir ülkede Cuma namazı kılmak caiz midir şeklinde. İkinci soruda şöyle Cuma vaktinde ezan okunduğu esnada çalışmanın dinen bir sakıncası var mıdır? Evet. Şimdi Darül Harb'te yani İslam İslami hükümlerin yürümediği bir ülkede insanın İslami yaşantısını rahatça Yaşayamadığı, yaşayamadığı bir yerde cuma namazı kılmak farz değildir. Ama kılınırsa geçerli olur. Kılınması caiz midir dediniz? Evet. E, tabii ki kılınması caizdir. Ama farz değildir. Kılındığı takdirde öğle namazın yerine geçerli olur. Hanefi mezhebinin e, muteber kitaplarından İbni Abidin'de Şöyle bir ifade de var. Bir ülkenin hükümdarı, devlet başkanı e, zalim ise, yani İslam'a aykırı bir yaşantı sürmekte ise, onun e, maiyetinde te, tebaası olarak uyruğunda yaşayan insanların cuma namazı kılmaları gerekir mi, gerekmez mi? Yine de gerekir deniliyor e, yöneticiler zalim olsalar. Ama dar kılmak farz değil, vacip değil. Kılınırsa da geçerli olur. İkinci soru kaldı. Cuma vaktinde ezan okunurken insanların işleriyle meşgul olmalarının dinen bir sakıncası var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde, Cuma suresinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Ya yüllezine amenu izanudiyelissalati min yevmil cumu'ati fes'au ila zikrillahi ve zerul bay'a. Ey iman edenler, cuma günü namaza Allah'ı zikretmeye çağrıldığınızda e, aceleyle, tabir yerindeyse koşarak evet. Allah'ı anmaya, yani cuma namazını kılmaya gidin ve alışverişi hemen bırakın. Cenab-ı Allah böyle emrediyor. Onun için alimler demişler ki, cuma vaktinde alışveriş yapmak haramdır, caiz değildir. İş yeri sahipleri efendim dükkanı, mağazayı bırakalım mı? Ne yapalım? Hayır, yapabilen cuma namazı kılmakla yükümlü olmayan mesela bir hanımefendiye emanet edersiniz veya ergen olmamış bir çocuğa emanet edebilirsiniz değil mi? Olmadı kilidi vurur, kapatır, gidersiniz. Yarım saat bir saat cuma namazı içinde feda edin ticaretinizi. Merak edilen şu hocam, bayanlar da alışveriş yapamaz mı? Tabii ki yapabilirler. Onlar için bu kural geçerli değil. Bayanlar e, yükümlü değiller ki cuma namazıyla. Evet. Ama ben de diyorum ki yani iş yeri sahipleri, kendileri yerlerine bir hanımefendiyi bıraksınlar veya ergen bir çocuğu, olmamış bir genci bıraksınlar ya da kilitlesinler, gitsinler namazlarını kılsınlar. Namaz alışverişten, kazançtan öncedir. Namaz dinin direğidir demiştik demin ki bir hadiste de ifade evet. edildiği gibi. Onun için efendim işte ticareti aksatmak doğru olmaz. Müşteriler kaçıp gider falan gibi bahaneler geçerli değildir. Siz Allah'ın emrini yerine getirirseniz, cuma namazına giderseniz Cenabı Allah sizi her zaman memnun eder. Onun için hiç endişeniz olmasın.